ticareti bilir ve güzel sohbet ederdi. Kam'inden kendi meclisine gelip oturanlar içinden güvendiklerini Allah'a ve İslam'a davet ederdi. Ondan gelen rivayetlere göre Hazreti Zübeyr bin Avvam, Osman bin Affan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 bu sekiz kişi Zübeyir, Osman, Talha, Sa'd, Abdurrahman, Ali, Zeyd bin Harayz ve Bu Bekir'dir.